Bismillahirrahmanirrahim. Veselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. En başta da söylediğim gibi arkadaşlar Fetih Suresi'nin 14. ayet gelmesinde biz kalmışız. Ama oraya kadar olan kısmı da çok hızlı bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Çünkü çok uzun bir ara verdik. 24 hocam. 24 mu? 24. ayetmiş. Evet. Oraya kadar geleceğiz inşallah gelmeye çalışacağız. Hızlı bir özet yapacağım. Oradan sonrasında 24. ayetten sonrasında satır satır okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Şimdi Pekih suresi biliyorsunuz arkadaşlar Hunebiye anlaşmasından sonra Peygamberin, Peygamber Efendimiz ve yanındaki 1500'e yakın sahabesi Mekke'ye giremeden peygamberimiz bir rüya görmüştü aslında. Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüştü. Sahabe de buna çok güvenerek peygamberlerin rüyası da vahiyden bir e, cüzdür. Bunu bilerek e, umre yapacağız diye büyük bir hevesle ve yaklaşık işte 6-6 yıldır hiç görmedikleri e, memleketlerine ziyaret için gelmişlerdi. Fakat sokulmadılar içeriye. Okuyun onu e, siyah kitaplarından. bu bir anlaşmasındaki Müslümanların tavrı çok önemlidir arkadaşlar. Ee, onlara da değineceğiz. Ee, o gücü, o kuvveti biz ancak bu e, olaylardan alabiliriz, bu insanlardan alabiliriz. Çevremiz ne yazık ki, e, böyle örnekler çok fazla çevremizde yok. İşte bir Gazze'yi Cenab-ı Hak bize gösterdi arkadaşlar. Hep söylüyorum, e, bir ben yani yakın zamana kadar böyle mertlik, korkusuzluk, cesaret, şehadet, işte siz söyleyin cihat, böyle güzel örnekler, sadakat, imana sadakat örnekleri vereceğimiz zaman biz hep geçmiş hikayelerden anlatırdık. Şimdi onun mümkün olduğunu, bu yüzyılda da mümkün olduğunu Cenab-ı Hak bize gösterdi. Asla bir kayıp olarak görmüyorum. Onlar arkadaşlar Allahu alem tabi Habibimizin müfettileri sınırsızdır ama sanki böyle hani her yüzyıldan cennetin böyle üst menkileri için bir kontenjan var. Onlar da bu yüzyılın kontenjanını e, aldılar diye düşünüyorum yani. E, Cenab-ı Hak, bilmiyorum. Biz çok biz çok zor durumdayız arkadaşlar. Bize yardım etsin. Şimdi işte Mideybie e, dönüşünde böyle büyük bir kederle dönüyorlar. Peygamberimizin rüyası, tırnak içinde söylüyorum, çıkmadı. Yani onlar o sene e, umre yapacaklarını, Kabe'yi göreceklerini düşünüyorlardı, göremediler. Peygamberimiz, Salah Aleyhi ve Selim müşriklerin neredeyse bütün tekliflerini kabul etti. Onu da bir zillet olarak gördüler, yani biz nasıl böyle bu kadar e, taviz veriyoruz, e, hatta biliyorsunuz yani Yoksa sen Allah'ın Resulü değil misin diyenler oldu Peygamber Efendimiz'e yani. O derecede böyle bir büyük bir şok yaşadılar. İşte o şekilde dönerken yolda Fetih Suresi Nazıl Okulu. Şimdi Rabbimiz arkadaşlar tabii ki ilmi, onun bilgisi sonsuz. Biz o bilginin ne kadarını görebiliyoruz ki? Yani bizim yenilgi gibi gördüğümüz o gün sahabe de o anlaşmayı, Hudeybi anlaşmasını bir yenilgi gibi görmüştü. Yenilgi gibi gördüğümüz olayı Cenab-ı bu surenin girişiyle e, göreceğiz ayetleri hızlıca. Efendim büyük bir zafer olarak nitelendiriyor. Yani bizim bütün resmi göremediğimizi, resmin tamamını göremediğimizi bazen yenilginin zafer olduğunu bazen geri çekilmenin zafer olduğunu hatırlatıyor bize. Peygamber Efendimiz ile ilgili şöyle diyor bu gece üzerime bir sure indirildi bana dünya ve mafihadan daha sevgilidir. Mafiha dünyanın içindekiler yani bütün dünya ve içindekiler benim olsaydı bana verilseydi bu sure kadar sevinmezdim diyor. Şimdi arkadaşlar hiç olmazsa bu kıymetli sureleri ezberledim. Ezber yapmak Kur'an ezberlemek bir kayıp değildir. Ee, onun zorluğunu bazıları çok zorlanır. Göze alın. Beynimizin arkadaşlar çeşitli bölümleri var. Bize ezberi hep kötülediler. Ezberciliği hep kötülediler. Halbuki beynin hafıza bölümü de var arkadaşlar. O da ancak ezberle açılıyor. çalışıyor o bölümler. Ee, Kur'an'dan ne kadar ezberinizde ayet olursa İnşallah cennete gittiğinizde dereceniz o ait sayısınca belirlenecek. Bizim böyle bir ülke olarak, millet olarak bir yanlışımız var arkadaşlar. Biz ya hafızızdır ya elemperadan aşağısını biliriz. Yani ya hep ya hiç gibi neredeyse. Elemperadan aşağısı dediğimiz son 10 sure Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz tarafından sadece böyle yolculuklarda, seferde falan okunmuştur, namazlarda yani. Yok, kıymetsiz olduğundan değil ama Peygamberimiz daha uzun uzun okumayı hep tercih etmiş. Onu da söyleyelim tekrar. Bir insanın hayatı boyunca okuduğu Kur'an'lar içerisinde en çok kendisine sevap kazandıran namazda kıyamda okuduğu Kur'an'dır arkadaşlar. Onun şeyi yok. Mizamda ölçüsü yok yani. O kadar büyük sevaptır. Bu bakımdan e, ne kadar ezberiniz varsa onu da <gülüyor> kazanma konusunda o kadar avantajlısınız. Bundan anlaşılıyor ki bu rivayetten bu surenin düzülü Mekke ile Medine arasında olmuştur. Bu şekilde olanlara da medeni sure diyoruz biz. Çünkü bir surenin Mekki mi medeni mi olduğu nereden belli oluyor arkadaşlar? Hicretten önce mi nazil olmuş sonra mı nazil olmuş? Oradan belli oluyor. Başlayalım. İnna fetahna leke fethem mubina biz sana apaçık bir fetih lütfettik.'' diyor Rabbimiz. Elmalı okuyalım. El Hak biz sana bir fetih mübin açtık. Cumhur bu fetih mübinin Hudeibiye anlaşması, Hudeibiye sulhu olduğunu söylemişlerdir. Hudeibiye sulhu'nun bir fetih olması ashabtan bazılarına da hafi, onlara bile hafi kalmıştı. Hafi gizli demek. Bu kelimeleri de tekrarlayacağım arkadaşlar, ee, kendi dilimizden, <gülüyor> dilimizden, ben de kendini katayım içine. O kadar uzaklaştık ki, hele yeni nesil arkadaşlar, İngilizce bilmezseniz kimseyle anlaşamaz haldesiniz. <gülüyor> Full cool diyor, işte ne bileyim, bir şeyler bir şeyler diyor, soruyoruz, hepsini öğreniyoruz, ondan sonra yeni bir şey çıkıyor falan. Ama bu kelimeleri hiç kimse bilmiyor ve doğru telaffuzla edemiyor. Böyle bir iki tane eski kelime varsa bir yazılı metinde okuyanlar e, doğru onu anlamını, hani doğru vurguları yapacak şekilde okuyamıyorlar bile çok yazık ki. E, bu kelimeleri de edinmeye çalışın. Hafi'yi gizli demek. Bak şimdi Hafi'yi e, kelimesini gün içinde bir kerecik olsun kullanmanız lazım evinizde arkadaşlar. Hafi'ye de oradan geliyor evet. Ee, diyor ki Zühri, arkadaşlar Hudeybiye fethinden büyük bir fetih olmamıştır İslam'da Hudeybiye fethinden büyük bir fetih olmamıştır. Şimdi neden? Bu sayede müşrikler Müslümanlarla ihtilata girişmiş. Yani bu anlaşma sayesinde barış sağlandı. Ve bu barış sayesinde müşriklerle Müslümanlar... Görüşmeye, karşılıklı ziyaretler, seferler, yolculuklar yapılmaya başlandı. Savaş halindeydiler, savaş halindeydi, sona erdi. Yollar açıldı, sınırlar açıldı, yani öyle düşünün. Ve görüşülmeye başlandı. E, yani biz mesela çocuklarımız böyle müşriklerle falan çok görüşse e, bunu, da, bunu bir zafer, bir fikir olarak mı görüyoruz yoksa bir tehdit, bir e, risk olarak mı görüyoruz arkadaşlar? Niye biliyor musunuz? Çünkü kendimize güvenmediğimiz için. Yani e, şirkle, şirke, nifaka, küfre, benzemeye o kadar hazır ve açığız ki, buna o kadar açığız ki, o yüzden bir temas bizim için bir risk oluşturuyor. Halbuki bakın ne diyor Zühri, İmam Zühri? E, Hudeybiye sayesinde müşrikler Müslümanlarla ihtilata girişmiş ve sözlerini işitmeye başlamış. Bu onların kalplerinde yer etmiş binaneley 3 sene zarfında birçok birçok halk Müslüman olarak İslam'ın çoğalmasına sebep olmuş. Yani Peygamber Efendimiz döneminde veya işte sonraki nesillerde o deneme yakın nesillerde arkadaşlar bir Müslüman müşriklerle e, ticaret alışveriş işte yolculukta yol arkadaşlığı falan yaptığında onların Müslüman olmasına vesile oluyor. Anlatabildim mi? Yani bir Müslümanı tanımak onların Müslüman olmasına vesile oluyor. Uzatmayayım. İkinci ayet Niçin biz sana bu apaçık fetih nasip ettik? Li ta'fur alellek Allahu ma taqaddema minden bikele ma taahhara ki Allah senin zembinden, senin günahlarından ma taqaddem ve ma ta Yani geçmişte kalan ve gelecek olanları mağfiret buyurur. Peygamber Efendimizin Efendim günahları mı var e, diyorlar. E, ve müfessirler diyorlar ki buradaki zan e, risalet yüküdür. Risalet yüküdür yani onun sorumluluğudur. Peygamberlik sorumluluğudur. Bundan böyle risalet vazifesinin ifasında evvelki mihenü mezahimin ağırlığının kalmayacağına bu ayetten istilal etmişler. Yani bundan sonra artık... Peygamber Efendimiz o güne kadar yaşadığı zorlukları yaşamayacak. Ondan sonra artık işi daha, peygamberlik vazifesi daha kolay olacak. İnsanlar akın akın İslam'a girecek diyorlar. Ve senin üzerindeki nimetini tamamlaması için. Cenab-ı Hak sana <gülüyor> açık fetih nasip etti. Demek ki Risaletteki muvaffakiyetine bir de mülk eklenecek. Yani Allah ona fazla fazla efendim dini ve dünyevi nimetler mutfedecek ve sayede bu apaçık fetih olan Hüdeybiye anlaşması sayesinde. Yani o anlaşmalıyı okuyun mesela bugün eve gidince arkadaşlar İslam tarihi kitaplarından veya İslam Asiklopedisinden Hüdeybiye maddesini açıp okuyun. Kim nereden okursa e, Peygamber Efendimizin nasıl siyasi bir deha e, olarak orada hareket ettiğini, müşriklerin hiç anlamayacakları şekilde onları nasıl bağladığını ve o anlaşma sayesinde Mekke'nin fethinin mümkün olduğunu, Mekke'nin fethinin temellerini atıyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz bizim için söylenen bir şey var, İnşallah bu da değişiyordur son dönemlerde. Efendim bize denir ki hep savaşta kazanırlar, masada kaybederler denir peygamber efendimizin işte bir siyasi deha olarak sadece savaşırkenki cengaverlikle değil o müzakereler sırasındaki ileri görüşlülük, feraset, kendi adamlarından alacağı tenkidi bile göze alarak onlara da söylemiyor, açıklamıyor kimsenin kulağına gitmesin diye hedeflerini gizli tutarak peygamber efendimizin nasıl stratejik bir hamle yaptığını görüyoruz. Sonra bu ve yehdi yeke sırâtan mustakime ve bu sayede seni sırâtı mustakime hidayet kılsın diye Rabbimiz. Gerek Risaletin ifasında ve gerek riyasetin, riyaset, reislik, liderlik demek arkadaşlar. Riyasetin merasimini edada, yani liderlik neyi gerektiriyor, nerede, nasıl davranmayı gerektiriyor, bunun edasında doğrudan doğruya Allah'ın rızasına erdiren bir istikamet yoluna Allah seni çıkarsın diye sana apaçık fetih nasip ettik diyor. Ve yansurakallahu nasran haziza. Gene e, o fetih mübinin bir izahı sadedinde. Ve misli bulunmaz bir nazir eşsiz bir musret Nusret muvaffakiyet yani arkadaşlar ve zafer ile seni mansur ve muazzes kılsın diye Allah Teala sana işte bu Fethi Mübin'i nasip etti. O Allah öyle bir Allah'tır ki enzeles sekinete fi ulubil Müminlerin kalbine sekinet indirdi. Bu sekinet konusunda uzun uzun izahları var. Merak bizde bunları da bir kayıtlarda var, isteyen oradan dinleyebilir. O uzun izahlara girmeyeceğim ama hiç olmazsa tanım olarak bir kez daha hatırlayalım. Çünkü günümüzde arkadaşlar sekinet yokluğundan muzdaribiz. Hadi yokluğu demeyin, azlığı değil. Sekinet eksikliği. Pır pır pır pır pır kalbimiz kalecan içimde. Kalbimiz haracan içinde olduğu için, yani şu nasıl olacak, bu nasıl olacak, gelin nasıl olacak, da, oğul nasıl olacak, işler nasıl olacak, akşama ne yemek işte, her şey. Her şeyi panik yaptığımız için arkadaşlar namazlarımıza odaklanamıyoruz, okuduklarımızı anlayamıyoruz, Kur'an'ı ezberleyemiyoruz. Ben şimdi arkadaşlar bir tane olay olsun, ezber yapma surat ikim Yani normalde on dakikada yapacağım yolu yarım saat yap. Çünkü o olaya takıldı ya aklıma. Sekinet ne? Şimdi bakın. Sükun ve itmi inan. Sebat ve temkin manasına mastardır. Sükun huzur demek arkadaşlar. Sükunet. İtmi inan kalbin yatışmış olması. Kalpte halacağın o işte kaygı olmaması demek. Sebat vazgeçmemek yani böyle bir takım engeller çıkar bir şeyler olur asla vazgeçmemek. Temkin ve tekbirle hareket et. Yani tedbirini alırsın, Allah'a bırakırsın, asla heyecan yapmazsın, panik yapmazsın. Sekinet bu. ki, telaş ve halacanın kesilmesiyle hasıl olur bu sükûne. Kalp oturması, yürek ısınması, gönül rahatlığı ifadeleriyle Türkçede ifade edilir. Huzur ve sükûn haline ve onun menşeine söylenir. Dikkat ederseniz onlar sekineti kazandılar, sekinete ulaştılar, işte sekineti elde ettiler falan demiyor. Allah onlara sekinet indirdi. Bu nedenle şamının yüksekliğine yani bu sekinet o kadar kıymetli bir şey ki, o kadar Şanlı yüksek bir şey ki onun için inzal diye ifade edilmiş. Yani indirilen semadan üzerimize indirilen bir şey. Mesela diyor, insanın yanında bir günlük nafakası bulunursa, yani yarın ne yiyeceğiniz belli, alışverişinizle yapmışsınız veya işte paranız da var, belli. ızdıraba karşı, o günün vereceği ızdıraba karşı nefsinde bir sekimet olur. Yani yarın misafiriniz gelecek menümüz belli, alışverişimiz yapılmış, kimin, kim neyi yapacak belli, ne zaman pişireceğini her şeyi belirlemişsiniz. Bir sekinet olur. Çünkü nafakasının milkinde husulünü bir muayene görmektedir. Yani ne demek? Gözleriyle görüyor ki o parası var. O alışveriş yapılmış. Neyse işte. Yani yarın lazım olan şeylere malik olduğunu gözüyle görüyor. İşte... Nezdinde iman bu derecede hükmü tahtında hasıl olan kişi aynı şekilde sekinet sahibidir. Şimdi biz yarınki yiyeceğimiz için neye ihtiyacımız var? Paraya veya işte o malzemeye ihtiyacımız var. Kalp huzuru içinde diyor imana sahip olmaya ihtiyaç var. Yani Allah var, Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah yardım ederse kimse engel olamaz. Allah vermezse kimse veremez. Bunlara o kadar kuvvetli bir şekilde iman ediyor ki içinde bulunduğu hiçbir durum onda panik, kaybı, e, endişe yaratmıyor. Sekinet şol emirdir ki nefis onunla kendisine edilen vade veya kendisinde hasıl olan bir makluba bir, ya bir amacı var veya ona birisi söz vermiş. Bunlar hakkında sükunet bulunur. Yani o amacına ulaşacağından emin, o vaat edilenin yapılacağından emin. Buna sekinet denilmesi şunun içindir ki, sekinet sikkiğinden geliyor arkadaşlar, sikkiğinde bıçak demek. Ee, şunun içindir ki bu hasıl olunca, yani insan olacak o ele iş, almak. İşte hazırladık, her şeyimiz hazır, panik yapmayın işte sabah kalktığımızda yapacağız dediğimiz zaman planlamışız, almışız. Bunlara hakim olunca, sahip olunca nefsin diğer cihete olan esintilerini keser atar. Yani nefsinde bir kuşku, evlam şöyle mi olur, almadım yarın bulabilir miyim? Ya maydanoz almadım ama nasıl, nereden alacağım? Hani bunları düşünmez. Diğer ihtimalleri düşünmez. Nitekim bıçağa sikkin denilmesi, Onunla sahibinin kesecek şeyleri kesip ayırmasından dolayıdır. Yani nefisten her türlü endişe, panik, huzursuzluk, acabalar kesilip atıldığı için sekinet sahibine e, yani o duruma sekinet deniliyor. İşte liyez bu Cenab-ı Hakk niçin yapıyor arkadaşlar? Liyezde adu iman. Allah niye sekinet indirir imanlarına? iman katmak için. Basit olan aslı imanda ziyade ve noksan olmasa bile müeyyidatı arttıkça imanın temalinin de artacağında şüphe yoktur. Yani inanmak artan ve eksilen bir şey değildir. Ya inanıyorsundur ya inanmıyorsunuz. Az inanmak, çok inanmak olmaz. Ama imanın gerektirdiği ahlak, gerektirdiği davranışlar yerine getirildikçe imanın kuvveti artar. Yani iman, iman edilecek şeyler bakımından artıp eksilmez. Bu bir kelam prensibidir. Ama imanın kuvveti bakımından artıp eksilir. Ve lillahi cunudus semavativel art. Şimdi bu sekinet neye bağlı? İşte bu bilgiye bağlı arkadaşlar. Sekimetin mebdeyi, kaynağı ne? Arkadaşlar Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. İşte bunu bu ihatalı bakış ile bütün eşyayı, eşya el eşyası değil her şey demek, bütün her şeyi Cenab-ı Hakk'a teslim ediyoruz göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. O ne derse o olur. Biz elimizden geleni yaptık. İşte verdiğimiz örnekten yürüyelim. Alışverişimizi yaptık. Kimin ne, neyi pişireceğini belirledik. Ee, bir gün önceden yapılacakları hazırlayacağız bu akşam. Ötekileri yarın sabah yapacağız. Allah. Ondan sonra gözünü kapatıp rahatça uyuyorsun. Allahu alihmen hakima ve aynı zamanda Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir. Daha önce söylemişimdir, bir ayet-i kerimenin içinde bize anlatılan konu, mutlaka biz bir yetkinlik kazanmak istiyorsak, o ayetin içinde zikredilen Esma yı dikkat etmemiz lazım. Yani şimdi biz sekinete ulaşmak istiyorsak, Ali'im ve Hakim isimlerine, yani her şeyi bilgiyle yapan, bilerek yapan, attığı adımı bilerek atan, hikmetle hareket eden, planlayarak hareket eden, rastgele davranmayan insanlar olduğumuzda biz o zaman sekinetle bizim kalbimizde çok daha kuvvetli bir şekilde yer edecektir. Sonra arkadaşlar uzunca bir şekilde beşinci ayetimiz var. Bu beşinci ayeti tefsir etmeden geçmiş. Ben de mehalini okuyayım. Ve o Allah'a ki arkadaşlar suizan su eden bir dakika yanlış yere okuyorum müminleri ve mü mümineleri ebediyen içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koymak ve kabahatlerini taraflarından kefaretleyip örtmek için ki Allah yanında bu bir fevzi azim bulunuyor. İşte bu sebeple Allah size fethi mübin nasip etti. Yani hala Fethi mübin neden nasip oldu? Onunla biz ne elde etmiş olacağız? O verilen nimetleri, o fetih sayesinde verilen nimetleri sayıyor. Bunun neticesi de zaten en yüksek hedefimiz cennettir. İşte bütün günahlarını affetmek ve onları cennete yerleştirmek için. Zemahşeri gibi muhakkakinin yani ilim ehlinin e, muhtarına göre, onların tercih ettiğine göre Alimen Hakimen'den fehim müf olan bu ilim hikmet, yani bir önceki ayet Alim ve Hakim isimleriyle bitmişti. Bu Alim ve Hakim isimlerin neyi anlatıyor, neyi içeriyor? Cenab-ı Hakk'ın hangi sıfatını bize anlatıyor? İlim ve hikmet sıfatını. İşte bu ilim ve hikmetin makama tatbik ve tefriğine müteallaktır bu ayet diyor. Yani bu ilim ve hikmete göre Cenab-ı Hak ee, nasıl diyeyim, ilmin ve hikmetin gereğini yerine getirdiğinde sonuç ne olur? O orduları idare eden ilm-i hikmetin furuatından birisi de müminlerin kalplerine sekine indirip Hudeybiye sulhuna onları ısındırarak, yani peygamberimize böyle bir karşı çıktılar, bir ne oluyoruz dediler. Bir tereddüt ettiler ama hemen arkasından Allah sekineti indirdi. Bunun ilim ve hikmetle olduğunu bildiler. Buna kalplerin ısınarak büyük fütuhata onları ihzar etti, hazırladı. Böyle yapması da şu hikmet içindir ki müminlere ondaki nimetleri tanıtsın, şükrünü eda etsinler, sevaba müstahik olsunlar da onları cennetlerine koysun, fevzi azim olan en büyük murada erdirsin bundan hoşlanmayan münafıklar ve müşriklere gelince altıncı ayetten sonra onunla devam ediyor. Şimdi burada bir soru var. O soruyu ben size sorayım. Siz cevabını kendi içinizden verin. Burada müzakere edemeyeceğimiz bir soru. Peygamberimiz olunca işin başında, e tabii güveniyorsunuz yani. Gerçi ona bile bir dakika ne oluyoruz demişler. Yani değil mi? Ne oluyoruz? Nasıl böyle bir şeye biz söz verebiliyoruz? Bu şartları nasıl kabul edebiliyoruz demişler. Peki, peygamber değil bizim yöneticilerimiz başta işte babalarımız aile reislerimiz hakkımızda karar veren veya işte bizi bir yere sevk eden değil mi ta bir yaşa gelinceye kadar hayatımızdaki kararları siz mi aldınız yani hangi okula gideceksiniz hangi muhitte yetişeceksiniz size önce ne öğretilecek bunların çoğunun kararını siz almadınız veya daha sonra da hayatlarımızda onlar büyük ölçüde etkili oluyorlar yani bugünkü nesil hoşlanmasa da yönetiyorlar diyemiyoruz kimse yönetilmekten hoşlanmıyor ama etkili oluyorlar eşlerimiz hatta öyle bir noktaya geldik ki çocuklar bile aileyi yönetiyorlar neredeyse yani bu yöneticiler arkadaşlar en yakından en uzağa doğru onların yaptıklarının ilim ve hikmetle olduğuna nasıl güveneceğiz Onlara, onların bizi sevk ettikleri durumlarda nasıl sekinetle hareket edebileceğiz? Hangi şarta bağlı bu? Ee, ne zaman e, bir karar vericilerin karar, Mesela bir hocamız bir, bir, bir soru sordu, hoca cevap veriyor. Yani yakında da yaşadı böyle bir şey. Cevap veriyor. Tamam hocam da diyor, öyle değil şöyle işte, şöyle şöyle şöyle. Yani sizi bir yere, bir cevaba ...manipüle etmeye çalışıyor. En baştan alıyoruz, tekrar böyle cevap veriyoruz. Tekrar yani razı olmuyor mesela... ...hocanın verdiği cevaptan. Hani biz ne zaman... ...bir alime güvenebiliriz, bir yöneticiye... ...güvenebiliriz, bir aile reisine... ...güvenebiliriz, güvenmezsek ne olur? Ee, güvenmeyeceğimiz... ...hiç kimseye güvenemem... ...ben kendi hayatımın kararlarını ben alırım... ...dediğimizde o toplum ne olur... Herkes kendi kararını kendisi alınca bunları düşünmenizi e, ve bir çözüm yolu, akıllıca bir çözüm yolu bulmanızı size tavsiye ediyorum. E, bir tüyo vereyim, bir tane kopya vereyim, gene dayanamadım. Efendim, e, arkadaşlar takip etmemiz gerekiyor. Yani tam teslim değil, her şeye isyan değil. Allah ve peygamber dışında kimseye tam teslim olunmaz. Bu kadarını söyleyeyim. Sonra ve yuadlibal münafiqine vel münafikat ve aynı şekilde bu Cenab-ı Hakk'ın bize bir fethi nasip etmesi yine ne içindir? Münafıkların Müslümanlara verdiği zarardan dolayı onlara azap etmek içindir. Yani münafık erkeklere ve münafık kadınlara azap etsin diye <gülüyor> zannine billahi zannese Çünkü onlar Allah hakkında kötü zan besliyorlar. Bu kötü zan, Allah hakkında kötü zan beslemeyi ne düşünmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok şimdi izah edemeyeceğiz. Ee, bir insan Allah hakkında nasıl kötü zan besler? Yani başımıza bir şey geldi, bizim kontrolümüz dışında. Yani niye böyle oldu? Allah niye böyle yapıyor mu der? İşte... Allah'ın indirdiği kitabını beğenmez, onun seçtiği peygamberini beğenmez. Hani bir düşünün, Allah hakkında kötü zan beslemek nedir? Allah hakkında hüsnü zan beslemek nedir? Yani hoşdur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken diyebilenler kimlerdir? Bunları bir düşünün. Yani Allah hakkında kötü zan beslemek burada kimin sıfatı olarak zikredildi? Münafıkların. Demek ki Allah hakkında kötü düşünceler beslemek insanı nifaka götürüyor. Ona da dikkat edelim. Münafıklar kafirlerden niye önce zikredildi veya kafirler zikredilmiyor da münafıklar zikrediliyor? Çünkü onların Müslümanlara olan zararı müşriklerin verdiği zarardan, kafirlerin verdiği zarardan daha fazla olduğu için. Nedir bu kötü zan? O dönemdeki münafıkların kötü zanını Allah peygamberine ve müminlere yardım etmez diye düşünürler. Peygambere ve müminlerin başına bir kötülük gelmesini gözetirler. Bunu daha sonra münafıkun suresinde, Ahzab suresinde göreceksiniz. Aleyhimda <gülüyor> yaratussev. Kötülükleri kendi başlarına olsun. Yani kötülük onların başlarına olsun diye Cenab-ı Hak onlara ve dua ediyor. Sonra velillahi culudü's semavat vel ard göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Hem rahmet orduları, hem azap orduları Allah'ındır. 8. ayette inna ersalnake şahidan ve mübeşşiran ve nedîran. Biz seni Şahit, müjdeleyici ve inzar edici bir peygamber olarak gönderdik diyor. Peygamber efendimizin gönderiliş amacı, gönderilmesindeki hikmeti, Kur'an-ı Kerim'de bu ifadede birkaç yerde geçer arkadaşlar. Bu üç sıfat peygamberimizin pek çok sıfatı içinde öne çıkan sıfatlardır. Ne, ne, neymiş onlar? Şahit, müjdeleyici ve korkutucu. Bu sıraya da dikkat edin arkadaşlar şahit olmak önce geliyor. Ondan sonra müjdeleyici olmak geliyor. Ondan sonra korkutuculuk geliyor. Biz direkt korkuya geçiyoruz. Dine din anlatırken hemen azap efendim tehditler, cehennem işte Allah'ın e, celal sıfatları Rabbimizin oradan başlıyoruz. Halbuki önce şahit ol. Şahit nedir arkadaşlar? Numune-i Yani kendisine uyulacak örnek var. Biz seni insanlara, insanlar sana uysun diye insanlar için bir boşlukta kalmasınlar. Yani biz kime benzeyeceğimizi bilemedik, kim gibi hareket edeceğimizi bilemedik demesinler. Böyle bir mazeretleri olmasın diye bir şahit olarak seni gönderdik. Yani bunun Türkçesi şu arkadaşlar, Türkçede biz bu kavram için şahitliği kullanmayız. O yüzden biraz zor anlaşılıyor Türkçede. Türkçesi şu, mesela siz bir muhitte oturuyorsunuz, bir sitede veya işte bir mahallede oturuyorsunuz veya bir akraba grubu içindesiniz, bir sürü kişinin akrabasısınız. İşte eğer bilinçli bir Müslümansanız, siz bulunduğunun o akraba grubu için numuneyi imtisal olarak örnek oluyorsunuz. O site halkı için örnek oluyorsunuz, o iş yeri için örnek oluyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak onlara diyecek ki, Ayşe Hanım'ı görmedin mi? Anlatabiliyor muyum? Yani sizi onlara e, iyilik örneği, iyilik nasıl olur, Müslümanlık nasıl olur, iman etmek nasıl olur? Bunun örneği olarak sizi orada var etti allah Teala. İşte başta söylediğim, e, tanıştıkça, Müslümanları tanıdıkça iman etmeleri ne? Bu çok güzel bir örnek. Sonra mübeşşir, müjdeleyici. Müjdeleyici ne demek? Yani güzel davranırsanız şu mükafatlar var, diye şöyle mükafatlar var, namaz kılığına böyle iyilikler var. Yani dünyevi, uhrevi bir şekilde her şeyin nasıl yolunda gideceğini, güzellikleri yaparsa nasıl yükseleceğini önce anlatacaksın. En son eğer bunlara uymazsa, yani örnek almıyor veya mesela siz e, şahit olmazsınız da diyelim olamamışsınızdır, Allah kılsın hepimize ama diyelim o konuda eksiksinizdir, birisi vardır, onu bilirsiniz, bilmeyenleri anlatırsınız. Yani dersiniz ki bak falanca gibi olmamız lazım dersiniz. O yüzden arkadaşlar size e, yalvarıyorum diyeceğim de niye yalvarayım, siz bilirsiniz. E, siz istirham ediyorum iyilik örneklerini anlatın arkadaşlar. Kötülük örneklerini anlatmayın. Ne yazık ki kötülük daha çok merak edildiği için, daha sansasyonel olduğu için, daha çok dikkat çektiği için herkes işte nasıl hırsızlık yapılmış, nasıl yan kesicilik yapılmış, nasıl yıllarca aldatmış, herkes bunları anlatıyor. Ama bir iyilik örneğinin anlatılması çok kıymetli. Bugün bu sosyal medyada gördüğümüz bu haberlere de artık inanamıyoruz biliyorsunuz ama bir iyilik örneği de anlatayım size. Amerika'da bir adam giriyor böyle bir büfe gibi bir yere, tesettürlü bir hanım orayı işletiyor. Ona diyor ki sadece bir dolarım var, karnım çok aç, bana bir dolar kadar pilav sadece diyor. Hani böyle etli bir şey alamaz, pilav alabilir miyim diyor, tavuk pilav falan satıyormuş kadın. Kadın diyor ki sadece pilav mı yiyeceksin diyor. Ondan sonra evet diyor çünkü bir doların var sadece diyor. Sen diyor neyi sandviç seviyorsun bana onu söyle diyor. İşte tavuk mu koyayım, köftemi, biftek mi koyayım soruyor kadın. Diyor yok alamam diyor. Yok diyor bu benden diyor sana diyor madem karnın aç diyor. Ondan sonra ona istediği gibi bir sandviç hazırlıyor. İşte soruyor acı mı sos koyayım ya zahmet etme diyor. Yok diyor sen sevdiğin gibi olsun diyor. Nasıl seviyorsan öyle yapayım diyor. Ondan sonra adam e, alıyorsan diye, işte, çok teşekkür ederim falan diyor, Ama olmaz böyle kum kum yiyemezsin diyor. Bu dolaptan da bir, bir içecek al diyor adama. E, en son yani ad, kadının ciddi olduğunu adam anlayınca diyor ki, bu diyor bir kamera şeyi. Ben sizi kameraya çekiyordum şu anda. E, iyilik var mı? Yani iyilik kalmış mı diye bir de ne yapıyoruz. Size bin dolar diyor. Çıkarıyor. Kadın diyor ki kesinlikle almam diyor. Bak burası da çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle olmam diyor. Ben bunu bunun için yapmadım diyor. Ben iyilik olması için yaptım diyor. Ondan sonra adam videonun sonunda ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? en diyor işte Amerika'da yaşayanlar diyor. Bütün göçmenler geri gitsin falan diyenler diyor. E hayatınızda gerçekten bu Müslümanla hiç tanıştınız mı diyor. E çok güzel bir örnek yani. Ama inşallah gerçektir. Hani çünkü bazen bizansan da olabiliyor bunlar. İyilik haberlerinin anlatılması lazım arkadaşlar. Önce sonra sakındırmak için tabii ki kötülük de anlatılır. <gülüyor> billahi ve rasûlihi te'azzirûhu ve tuakkihû ve tesebbihû bukradan bukratan ve e, niçin işte bütün bunları Cenab-ı Hak size niçin rüfetti? Peygamberi de size şahit, müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Siz Allah'a ve peygamberine iman edesiniz. Onu yüceltesiniz, ona destek olasınız, yardımcı olasınız ve sabah akşam Rabbinizi zikredesiniz diye. Yani biz arkadaşlar her insan kısa bir konuşmanın içinde gerektiği kadar kısa söyleyeceğim. Yoksa her biri bu cümleler bir konferans konusu olabilir. Her insanın arkadaşlar dara düştüğünde kendinden yüce bir güce sığınma yardım isteme ihtiyacı vardır. İşte onu nasıl yapacağını sana öğretiyor Peygamber. Şimdi biz bazı şeyleri bildiğimiz için o bildiğimiz şeylerin ne kadar nimet olduğunu farkında değiliz. Yani ben Allah'a nasıl şükrederim acaba? Bir şükür namazı var bakın. Çok sıkıştınız, acepmanızın. Anlatır mıyım? Beş vakit var mesela, bir hatalarınız var, iradeniz zayıf böyle hep. E, ufak tefek yanlışlar yapıyorsunuz. Peygamberimiz diyor ki e, büyük günahlardan kaçınmak şartıyla beş vakit namaz aradaki günahlara teffaret verilir. Büyük günahları da işlemiyoruz diyor büyük günah bir burda yoktur diye düşünüyorlar. İnşallah varsa da Allah affetsin yani tevbe etmiştir. Yani adam öldürdünüz mü, zina yaptınız mı, bir namuslu kadına başını belaya sopacak şekilde zina iftirası attınız mı, Savaştan kaçtınız mı? Ya büyük günahlar bunlar yani. Ama bunları yapmadığınız takdirde diyor, beş vakit namazla senin her seferinde nefler siliniyor. Yani namaz böyle kocaman bir gibi bir şey. Yani. Şimdi bunu bilmek, bunu bilmenin insana verdiği huzura bakın. Onun için bir nimet e, peygamber gönderilmesi. dediğine لَد۪ينَ يُبَا۪يهُونَكَ اِنَّا لَا يُبَا۪يهُونَ اللّٰهِ O beyat edenler var ya, onlar Allah ile beyatlaştılar diyor. Peygamber Efendimiz'e ölümüne söz verdiler arkadaşlar. Peygamber Efendimiz işte hadisenin cereyanı var. Ee, Mekkelilerin bir tehdit, bir savaşa kalkıştığını duyunca öyle bir haber alıyor. Bunun üzerine hepsini e, ölene kadar gerekirse yani savaşmak üzere, savaştan kaçmamak üzere biat etmeye davet ediyor. Tek tek Peygamber Efendimiz'e biat ediyorlar. Ve Cenab-ı Hak işte dönüşte diyor ki, o biat edenler var ya, peygamberimize gelip, musafaha yaparak söz verirler. Yani ölümüne buldayız, seni terk etmeyeceğiz diye. Onlar Allah ile biat ederdiler. Yani Yedullahi fevgâ Allah'ın eli onların elinin üzerindedir diyor Allah Teala. Femen nekefe feinnemâ yankufu ilâ nefsi. Her kim cayarsa kendi aleyhine caymış olur. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَهَدَ اَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُط۪يهِ اَدْرَنْ اَظ۪يمًا Her kim de Allah'a üzerine söz verdiği şeye uyarsa, verdiği sözü yerine getirirse فَسَيُط۪يهِ اَدْرَنْ اَظ۪يمًا ona da çok büyük bir ecir ve mükafat verilecek diyor. Bugün bu kadar yapabildik. Efendim 11. ayetten devam ederiz yani inşallah. Allah'a emanet olun. Camiyi bulduğumuz gibi bırakalım, rahmelerimizi toplayalım, birbirimize e, eziyet etmeyelim arkadaşlar. Kibar, nazik, sakin, yumuşak, tanıştığımız için, birbirimizle tanıştığımız için gurur duyduğumuz insanlar olmayı nasip Allah'a.